669 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği kabul ettiği için üzülmesi, Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'e bu işe beni sen bulaştırdın demesi. Evet, Hazreti Ebu Bekir halife seçildiğinde üzüntülü olarak evinde oturdu. Ömer onun yanına geldi, Ömer'e yönelerek kendisini kınamaya başladı. Sen bu işi bana yükledin dedi ve insanlar arasında hüküm vermenin zorluğundan şikayet etti. Hazreti Ömer, sen bilmiyor musun Allah'ın resulü, yönetici içtihat eder de Hakk'a isabet ederse, iki ecri vardır, Hakk'ı bulamaz da yanılırsa bir ecri vardır, buyurmuştur, diyerek onu teselli etti.